Ancak bu geleceğimizi karartacak en büyük etken öte yandan yeşil ve barış dolu bir gelecek türüyoruz esanki. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesme. Açık Radyo program destekçisi olun.